Saniye izleri analizi Boş bardak ve ışığın boşluğuyla gelen göz bebeği çıldırışı Gökyüzümdeki bulutla Şekillendiren müziğin caz adını alması Hayalimin tuvaklarını satın almış beynim Kulaklarım hayal müziklerimi tasarlayıp duymak için yaratılmış Nefes alıştığım Kalp ritmi, müziğin çekirdeğine dahil olmuş Tüm bulutları karartırmış Yağmuru istemiş, konsantre bir konuşma aksamını yakalayıp etkileyeceğini sunmuşum Karşımdaki boyalı badanalı yalan hikayeleri Karşımda duran aynadaki yansımam dahil Herkes sıvımsı şeylerle beynini yere dökmeye çalışsa da ben yalnızlık ilkeme ihanet etmedim İlklerimde duran ay, zikriyle sarhoş oldum Çizgimden şaşmadım, özgürlüğümü ele vermedim özetle Ortamın uşağı olmalı elimin tersine aldım Buraya da bayrağını diktim bağımsız hayal örgütümü Fantezi çukurlarıma dolan suları Avuçlarımın işbirliğiyle beynime akıttım bir abdest misali Tüm kuş seslerini bir araya toplayıp yayınlıyorum özgürlüğümü Başım dik ve megali ideam te çekilmiş bir derviş olmak Hayallerim hem savrulur tüm gözyaşları ili Ve insan gözleri.